Avrupa Medyası'ndan yorum Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Evet Tuğba Tekerek'le birlikteyiz. Merhaba günaydın. Günaydın. Günaydın merhaba. Günaydın. Ee, Avrupa ne konuşuyor? Ee, Avrupa ne konuşuyor? Ee, Avrupa, Belarus'u konuşuyor bir yandan. Hani Türkiye'deki gibi e, dış dünya ve protestolar deyince Belarus akla geliyor. Ama bir yandan e, Bulgaristan'da da önemli bir eylemlilik hali var. Biraz ondan da bahsediyor. Ben bu programda öncelikle onu gündeme getirmek istiyorum. Evet, ee, hatta bu... bu çok iyi oluyor çünkü gerçekten Türkiye medyasında biz çok fazla göremiyoruz Bulgaristan'daki haberleri, gelişmeleri daha doğrusu. Evet, evet Bulgaristan'da eylemler 41 gündür sürüyor. Ve anlatacağım birazdan hani son derece ilginç ve diren, direngen bir şekilde sürüyor. Burada biraz bahsetmiştim hatırlatma babında söyleyeyim nasıl başlamıştı protestolar diye. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde bir sahil şeridi var. Oraya küçük sol bir partinin lideri normalde halka açık olan bu bölgeye girmeye çalışıyor ama devletin güvenlik güçleri tarafından durduruluyor. Oraya giriş ne izin verilmiyor. Pardon, bir saniye. Ee, gir, girmesine e, izin verilmiyor. Ee, bu bu e, Bununla ilgili video sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılıyor. Ve bu e, ülkede oligarkların gücünün, hukuk devletinin olmamasının bir göstergesi olarak algılanıyor. Neden? Çünkü e, bu girişe izin verilmeyen yer kamuya açık olmasına rağmen... E, aslında orada Ahmet Doğan'ın binası var, Türkiye Türk kökenli bir iş, iş adamı ve güvenlik güçleri de böyle bir iş adamı korumak iş adamını korumak üzere oradalar. Ee, bunun üzerine eylemler başlıyor. Ee, eylemlerdeki temel motto, e, mafya devletini istemiyoruz ve bunun içinde başbakan Borisov'un ve onun atamış olduğu başsavcının istifasını istiyorlar. Başsavcı hedefte çünkü e, hani ülke yolsuzluğun çok yoğun olduğu bir ülke. E, işte Avrupa Birliği'ndeki yolsuzluk endekslerinde en ön sıradaki ülke. Ama ülkede açılmış tek doğru dürüst bir yolsuzluk dosyası yok. Hani bunun müsebbibi olarak da bu sistemin başındaki bu başsavcıyı görüyorlar. E, eylemler 40 gündür sürüyor. Ee, bunun içerisinde edinilmiş bir takım e, kazanımlar var. Örneğin bu villayı koruyan devletin güvenlik güçlerinin, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın başkanı istifa ediyor. Daha sonradan kabineden dört bakan değiştiriliyor. Ahmet Doğan'ın villasına giden bir kamu yolu varmış ve orası özelleştirilmiş. Bu karar geri alınıyor. İki kere ekonomik canlandırma paketi açıklanıyor ama göstericiler evlerine dönmüyorlar. Evlerine dönmüyorlar ve ne yapıyorlar? Kent merkezindeki çadırlarda yaşıyorlar. Bu nokta enteresan. Alo. Evet, evet dinliyorsun. <gülüyor> Burada, evet. Bir, bir hava havalardı biraz şey olduğu için acaba bir yağmur fırtınası mı? Zaten evet. zaten bugün yazıyordu saatli Marif takviminde yağmur fırtına diye biz hazırlık dedik geleceğini bekliyorduk. <gülüyor> Peki. E, bu şeyler e, kent merkezindeki üç önemli kavşak noktasında. Göstericilerin kurmuş olduğu çadırlar var. Buralarda yüzlerce kişinin sürekli olarak durduğu söyleniyor. Ee, burada yatıp kalkıyorlar ve bu çadırların etrafında da hani ufak bir panayırmsı hava da var. Ee, i̇şte hani ufak çaplı konserler veriliyor. İşte kaykayla kayanlar var. Ufak toplantılar yapılıyor ve enteresan yani hani bu, bu trafiğin de hemen kenarından aktığı yerler, dolayısıyla trafiği durdurmuş oluyorlar ya da yavaşlatmış oluyorlar. Ee, yani 40 gündür toplu taşıma hatlarında güzergahlar değiştirilmiş durumda. Ee, işte bazı e, hak... Im, protesto karşıtlarıyla diyelim ya da bazı kent sakinleriyle aralarında ufak gerginlikler de yaşanıyor. İşte hani bizim buradaki hayatı durdu durdurdunuz diye. Ee, bir çadırın üzerindeki şey ifade enteresan ona aktarmak istiyorum. Diyorlar ki ülkenin geleceğini inşa ediyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. <gülüyor> ee, Çok güzelmiş. Evet e, ve enteresan yani polis bu çadırları kaldırmaya çalışıyor. E, çadırlar sonra biraz ileride tekrar e, kuruluyor. Gözaltılar var yer yer e, ama bu çadır meselesi hala devam ediyor. Polisle müzakereler e, yapılıyor çadırların işte taşınması taşınmaması falan e, konularında. E, hani bir eylem biçimi olarak bu enteresan ve önemli olduğu için böyle ayrıntısıyla aktarmak istedim. E bu Bulgaristan'daki meselede önemli bir nokta, gözden kaçmaması gereken bir nokta, hem sürecin başında hem de süreç içerisinde başbakan Borisov'un bir takım ses kayıtları gizli kaydedilmiş ses kayıtları yayınlanıyor. Tabii ki hani ona ait olduğu iddia edilen ses kayıtları. Hani burada tabii ki Borisov <gülüyor> tabii ki komplo diyor Borisov. İşte burada Cumhurbaşkanı hakkında, Cumhurbaşkanı protestocularla birlikte, Cumhurbaşkanı hakkında, AB liderleri hakkında, milletvekilleri hakkında böyle çok küfürlü hani benim burada aktaramayacağım kadar küfürlü işte konuşmaları yayınlanıyor hani bu ses kayıtları da aslında şey gösteriyor devlet içerisinde bir takım çatışmalar olduğunu devlet içinden bir takım grupların çevrelerinin hani bunları sızdırdığını gösteriyor Bulgaristan'daki bu siyasi resmin böyle bir parçası da var. Son duruma bakacak olursak ne oldu? Borisov geçen cuma günü bir açıklama yaptı. Dedi ki protestocuların öfkesini anlıyorum ama onlar bazı politik grup gruplar ve yerel oligarklar tarafından kullanılıyorlar dikkat etsinler dedi. Bununla birlikte dış mıhlaklar demiş yani. Dış da diyor, iç da diyor. Yerel oligarklar diyor. Yani herkesin e, bir rahatsız olduğu oligarklar var. Muhalifler e, başbakanı bu oligarklarla e, işte ekonomik güce sahip bir takım iş insanlarıyla e, hukuksuz bir şekilde hareket etmekle suçluyor. E, Başbakan da oligarkları e, protestocuların yanına koyuyor. Evet. Son olarak Borisov dedi ki eğer meclis kurucu bir meclis seçileceği yönünde bir karar alırsa ki bu kurucu meclis de yeni bir anayasa yapacak ben o zaman istifa ederim dedi. Borisov'un partisinin hali hazırda da hazırlamış olduğu bir anayasa taslağı var. Burada yargı sisteminde bir takım reformlar da öngörülüyor. Genel siyasi sistemde bir takım reformlar öngörülüyor. Ee, yani öyle görünüyor ki, Başbakan Borisov bu şey direngen protestocular karşısında hani bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyor ve o şeyi de kendisi yapmak istiyor yani süreci kendisi yönetmek istiyor ve bu da protestocular tarafından kesinlikle kabul edilmiyor bunu bir zaman kazanma taktiği olarak görüyor protestocular. Ee, yani protestocuların yanında yer alan Cumhurbaşkanı Radev diyor ki e, mafya bir sistemi reform edebilir mi? Tabii ki hayır diyor. Çünkü işte başbakanı mafya olarak görüyorlar. Bu konuda e, Deutsche Welle Bulgaristan'dan bir yorum aktarayım. Statüko'nun teminatı Borisov... Bulgar toplumunu yeni bir başlangıcın garantörü olduğu konusunda ikna etmek istiyor. E, bu durum şöyle, bir yüzünde arka sayfadaki ifade doğrudur yazan bir kağıt parçası var. Öbür tarafını çevirdiğinizde kağıdın şöyle yazdığını görüyorsunuz. Arka sayfadaki ifade yalandır. Durum böyle. <gülüyor> Borisov neyi vaat ederse etsin protestolar artmayı sür, sürdürüyor. Dünden bu yana hemşireler de gösterilere katıldı. Başbakanın ne hukuk devleti ifadesiyle yan yana düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla Bulgaristan'da geldiğimiz nokta bu. Bu hemşirelerin eyleminden de bahsediğim hemşireler de işte pandemi döneminde ee, i̇şte sağlık teşkilatına yeterli önem verilmiyor. Ee, hani doktorlara önem veriliyor, veriliyorsa hemşireler tamamen göz ardı ediliyor diyorlar. Ve protestoculara katılıyorlar. Onlar da Sağlık Bakanlığı'nın önünde çadır kurma girişiminde bulunuyorlar. Ve e, protestolar yapıyorlar. Yani Bulgaristan'da e, böyle 40 gündür sürmesi de enteresan. Böyle devam eden bir durum var. Evet, Belarus'la da benzerlikler taşıyormuş. Belarus başkanı Lukashenko da çok benzer bir şey söylemişti. Yeni bir anayasa yapılırsa ben ancak istifa ederim diyordu. Benzer bir şey Bulgaristan'da da e, başbakan mı, cumhurbaşkanı mıydı? Başbakan, başbakan, başbakan. başbakan. Tamam, başbakan. Evet, evet, tamam. evet, evet, kesinlikle. Yani hani e, bir adım atmaları gerektiğini görüyorlar ama o adımı da ben atarım. Yine <gülüyor> nasıl yapılacaksa o anayısıyla <gülüyor> biz yaparız. Türkiye'den <gülüyor> Komünizm gelecekse biz getiriyoruz diye. E, diye bir tavır var ama protestocular hala sokaklarda, kent meydanlarındaki çadırlarda... E, görünüyorlar. Ilgili takip edilecek bir durum. Evet. E, buradan e, İtalya'ya e, geçelim. E, İtalya'da e, kürtaj hapı ile ilgili bir düzenleme yapıldı geçen hafta. E, bunu ben Türkçe olarak RU486 hapı diye okuyacağım. E, bu hapın Hastanede yatmak gerekmeksizin dokuzuncu haftaya dek kullanılabileceği açıklandı. Bu ne demek oluyor? Yani eskiden bu hapı yedinci haftaya kadar kullanabiliyordunuz ve kullandığınız zaman hastanede üç gün yatmanız gerekiyordu. Şimdi bu durumda kadınlar eczaneden hapı alabiliyorlar. Ve evlerinde bu hapı kullanabiliyorlar ve gebeliklerini sonlandırabiliyorlar. Yani bu kadın örgütlerinin uzun zamandır talep ettiği bir şey ve bunu çok önemli önemli bir adım olarak görüyorlar. Öte yandan Bulgaristan'da Katolikler güçlü, bunlar Katolik Kilisesi Türkiye'de, ...çok sert bir şekilde karşı çıkıyor. Özür dilerim Kilis... Bulgaristan dedin ama... Çok pardon çok özür İtalya İtalya. Tamam. İtalya. <gülüyor> İtalya'dayız hala. Yok hayır İtalya'dayız hala. Tamam. Ee, it, e, İtalya'da işte Katolik Kilisesi'nin bir gazetesi var Avenire diye. Ee, o şöyle karşı çıkıyor. Diyor ki sanki kürtaş herkesi ilgilendiren... Öncelikle sosyal bir sorun değilmiş de, sadece buna karar veren insanların özel hayatını ilgilendiren bir şeymiş gibi, kadınların evde kürtaj yapabilmesi isteniyor diyor. Kadınlar da tam bunun karşısında olan şey söylüyorlar işte. Bu öncelikli olarak kadınların hayatını ilgilendiren bir şey. Öncelikle kadınların karar vermesi gereken bir şey. İtalya'dan e, enteresan bir not aktarayım son olarak e, İtalya'daki doktorların yüzde yetmiş'i. Ee, vicdani retçi yapılan bir araştırmaya göre bu demek ki yani hastanelerde işte bu doktorların %70'i kürtaj yapmayı reddediyorlar ve bu ülke genelindeki durum. Aslında yani vicdani retçi deyince ben tamamen başka bir şey diyorum. Evet, evet evet evet evet yani tıbbi anlamda ya onlara onlara da vicdani retçi Ben bunu bilmiyorum. Evet Anladım. evet evet evet evet yani vicdanen e, kürtaj yapmayı reddediyorlar. Evet, bu, bu doktorlar ee, bu rakam e, ülkenin güneyinde daha muhafazakar olan kesimlerde yüzde 80'e 90'a varıyor. Dolayısıyla yani bazı kentlerde kürtaj yapacak hastanede kürtaj yapacak doktoru bulmak mümkün değil. Hani o nedenle de bu kürtaj hapı var. E, Kullanımı çok önemli olarak görülüyor İtalya'da ve önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Buradan hani Türkiye'deki durum nedir diye de biraz belki bilgi vermek gerekir. Hani Türkiye'de kürtaş Türkiye'de kürtaş opu kullanımı diye bir şey yok. Bu alanda kullanılan hani kadınların gidip hastaneden aldıkları bir ilaç varmış. ve Esasen başka bir e, hastalığı tedavi etmek üzere piyasaya sürülmüş olan e, ve devlet, hükümet bu başka amaçlarla kullanılıyor diyerek hemen o hapı e, piyasadan çekmiş. yani Dolayısıyla kadınların e, böyle bir e, imkanı yok. Türkiye'de Kürtaş hapı. HAP'ı e, yaygın olarak kullanılan bir durum değil. E, öte yandan hani zaman zaman haber olarak çıkıyor. Biliyoruz ki kamu hastanelerinin Anadolu'da e, neredeyse hiçbirisinde yapılmıyor. Yani sadece İstanbul'da e, ve Ankara'da birkaç kamu hastanesinde e, kürtaş e, gerçekleştiriliyor. Onun dışında özel hastanelere gidiliyor ve Anadolu'ya gittiğinizde özel hastanelerde yine işte Sağlık sisteminin dışında bırakılmamak için bu kendilerini iktidarla karşı karşıya getireceği için özel hastanelerde de yapılmıyor. E, aslında Türkiye'de fiiliyatta hastanede de kürtaj yapılması durumu e, son derece problemli bir durum. E, kadınlar bu noktada son derece sıkıntılı bunu söyleyelim Türkiye ile ilgili. <gülüyor> kürtaj e, konusu tamam. da... <gülüyor> tamam. Ee, İtalya ve Kürtaş e, konusu da böyle ee, az vaktimiz kaldı bu az vakitte e, bir e, Avrupa'daki bir tartışmadan bahsetmek istiyorum Türkiye'de bizde var olan e, ama ismi konulmayan e, bir mesele bu. E, cancel culture denilen bir şey var. E, ben de bunu yeni yeni duyuyorum. E, bunu iptal kültürü diye de çevirebiliriz. Ya da aslında boykot kültürü olarak e, çevirmek e, gerek. Daha doğru olabilir. E, bu e, sosyal medyada özellikle e, bir kişinin e, doğru olmadığı düşünülen bir şey söylediğinde, genelin aksine bir şey e, söylediğinde... Onun üzerine çok farklı kesimler tarafından büyük kitleler halinde hücum edilmesi diyelim. Ve o kişinin bulunduğu sosyal çevrelerden yaptığı işten ya da işte diğer gerçek hayattaki bulunduğu çevrelerden de cancel edilmesi, boykot edilmesi yönünde bir hani, talep, böyle bir eylemlilik var. Ee, buna karşı geçtiğimiz ay 7 Temmuz'da aralarında Salman Rushdie, Margaret Atwood, Noam Chomsky, J.K. Rowling'in de olduğu e, 150 e, akademisyen, aydın e, sanatçı bir mektup yayınlamıştı. Bu mektupta bu kültürün e, tartışma kültürüne yıkıcı etkilerinden e, bahsediliyordu. E, şöyle deniyor örnekte mektupta bilginin ve fikirlerin serbest dolaşımı liberal toplumun can damarı her geçen gün daha da kısıtlanıyor. Bunu radikal bu, bu radikal sağdan beklemeye alışık olduğumuz bir sansür ama toplumumuzda daha da yaygınlaşıyor karşıt fikirlere tahammülsüzlük, kamusal alanda utanç ve dışlanma modası, karmaşık politik meseleleri, kör edici bir ahlaki kesinlik içinde çözülme çözme eğilimi var diyorlar. Yani bu bir, bir yorum daha aktarayım o zaman biraz daha açıklayıcı olacaktır belki. Bu da Britanya'dan Daily Express'ten geçtiğimiz hafta çıkan bir yorum. E, cancel culture özünde iyi bir şey ve amacı nefretin yaygınlaşmasını önlemek. Ama buna maruz kalanlar, nefreti yayanlarla sınırlı değil. E, bir konuda tam emin olamayanlar, bir mevzuyu merak edenler, öğrenip sormak isteyenler, başkalarıyla tartışmak isteyenler, herkes baskı altında. Nefret, nefretin yaygınlaşmasını engellemeye çalışarak. İnsanların yanlış bir şey söylemekten korktuğu, özgürce iletişim kuramadığı bir ortam yaratıyoruz. Bu genel olarak birlikte gelişme yeteneğimizi kaybediyoruz diyor. Yani bu, bu, bu, kısaca şey söyleyeyim. Yani hani e, J.K. Rowling'in bir tweet'i üzerine hani onu transfobik denmişti ve e, bu, bu konuda çok eleştirilmişti. E, bunun da çok evlendirdiği bir tartışma bu. E, bir yanda işte kadınlar konusunda, transfer konusunda ya da gen genelin aksine bir konuda e, fikir beyan edenlere e, be, e, beyan edenlerin e, hani sertçe eleştirilmesini e, savunanlar var. Bir yandan da bunun tartışma kültürünü ve birlikte gelişme kültürünü olumsuz etkilediğini söyleyenler var. Evet bu aslında çok ilginçmiş. Ben mektuba da biraz şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Çünkü güç ilişkilerini bence biraz hesaba katmıyor. Sanki herkes eşitmiş gibi e, aydınlar e, açıklama yapmış. Yani herhangi birini bilgi alma hakkıyla Türkiye'de de Biliyorsunuz hani kadın hareketinin e, önemli şeylerinden bir tanesi. En son yanlış hatırlamıyorsam Ozan güvendi e, kız arkadaşına şiddet uyguladıktan sonra böyle bir kampanya başladı. E, ve hani işine dahi son verdiler. Şimdi yani burada e, yapılanın yanlış olduğunu mu hani söyleyeceğiz e, diye bir soru işareti oluyor ki özellikle komple teorileri içinde. de. Yani bir yandan Covid meselesinde yani işinin toplumsal sağlık meselesi yönü falan da var. O yüzden bilemedim bence bir e, güç, et, güç eşitsizliklerini de hesaba katarak herhalde linç ya da boykotu e, dair bir fikir beyan etmek gerekiyor diye düşündüm. Ee, evet ama yani tam da senin söylediğin gibi hani bir kısım insan e, şey diyor yani e, güç ilişkilerini hesaba katmak e, lazım diyor ama bir kısım insan da şunu söylüyor. Burada da ifade edildiği gibi hani boykot edilenler sadece ozan güven gibi hani şiddet uyguladığı e, o ortada ve açık olan insanlar değil ozan. E, Öte yandan hani merak eden bir şey soran insanlar ya da fikrini netleştirmemiş insanlar da olabilir ya da ozan güven gibi hani güçlü insanlar olmak zorunda değil bunlar. Ee, ve yani kadın e, la, hareketinde de ya da pek çok mevzuda aslında çok netleşmemiş konular var ve insanların tartışmak istediği konular var. E, bu tartışmaların önünü kapatan e, bir e, işte, tavır bu boykot e, deniyor, boykotçuluk deniyor. Önümüzdeki Peki. günlerde biz de bunu tartışacakmışız gibi görünüyor çünkü <gülüyor> sosyal medyada bu çok sıkça olan bir durum. Peki çok teşekkür ederiz Öyle. Tuba. Ee, biz Can'la birlikte bir yarım saat daha devam edeceğiz. Bugün haberlerini yetiştiremedik. Elimizde haber kaldı. Aradan sonra devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Peki hoşçakalın. Güle güle. Görüşmek üzere. <gülüyor>